Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 1. Bölüm İslam Öncesi Mekke Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın elçisi ve son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu sebeple ana hatlarıyla Mekke tarihi ve bu arada Kabe ve Kureyş'ten bahsetmek faydalı görünmektedir. Mekke'nin bilinen tarihi Hazreti İbrahim Aleyhisselam dönemine kadar inmekte, daha önceki tarihi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle henüz çok küçük yaşta olan oğlu Hazreti İsmail'i ve annesi Hacer'i Mekke'ye getirip bıraktıktan sonra Filistine dönmek üzere ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'de ekin bitmeyen bir vadi olarak nitelenen Mekke Vadisi, çöl karakterli bir araziye sahip olup iklimi sıcak ve kuraktır. Bu sebeple anne-oğul bir süre sonra susuzluk problemiyle karşılaştılar. Dini rivayetlere göre, su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında koşturan Hacer'in, çaresiz kalıp oğlunun hayatından ümit kestiği bir sırada, Yüce Allah'ın emriyle çocuğun bulunduğu yerden bir su kaynağı fışkırdı. Zemzem adını alan ve suyu bol olan kaynak sebebiyle burası kervanların konak yeri oldu. Bir süre sonra, Yemen'den gelen cürhümlüler Mekke çevresine yerleştiler. İsmail onlardan Arapça öğrendi ve bu kabileden bir kızla evlendi. Filistin'de yaşayan Hazreti İbrahim, Zaman zaman Hacer ile İsmail'i ziyarete gelmekteydi. Hazreti İbrahim, Mekke'yi üçüncü ziyaretinde, Allah'ın emri doğrultusunda oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden hareketle, Kabe'nin Hazreti İbrahim aleyhisselamdan önce de var olduğu, ancak yıkılıp uzun zaman içinde yerinin kaybolduğu, ve Hazreti İbrahim tarafından bulunarak yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an'da Hazreti İbrahim'den önce kimin tarafından inşa edildiği hususunda herhangi bir bilgi yer almamakla birlikte bazı kaynaklarda Hazreti Adem Aleyhisselam yahut oğlu Şit Aleyhisselam tarafından yapıldığı kaydedilmektedir. Hazreti İbrahim Kabe'nin inşasını tamamlayınca Cebrail gelip kendisine hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğretti. O da, insanları hac ibadetine davet edip, oğluyla birlikte görevini tamamladıktan sonra, İsmail'i burada bırakarak Filistin'e döndü. Mekke ve Kabe'nin idaresi, Hazreti İsmail aleyhisselamdan bir nesil sonra cürhümlülerin eline geçti. Önceleri Hazreti İsmail'in tebliğ ettiği dini benimsemiş olan cürhümlüler zamanla sapıklığa düştüler. Çeşitli ahlaksızlıklar yanında Kâbe'ye takdim edilen hediyeleri çaldıkları gibi, hac maksadıyla şehre gelenlere de kötü davranmaya başladılar. Bir süre sonra Güney Arabistan'dan göç ederek Mekke civarına gelen Huza'a kabilesi, cürhümlülerle yaptıkları savaşta onları mağlup ederek, Şehirden çıkardı Cürhümlüler Hacerül Esved'i yerinden söküp Bir yere gömdükten Ve zemzem kuyusunu kapatıp Yerini belirsiz hale getirdikten sonra Tekrar ilk yurtları olan Yemen'e gittiler İsmail oğulları ise Sayılarının azlığı sebebiyle Savaşta taraf olmadı Ve Beni Huza ile anlaşarak Şehirde kalmaya devam etti Huzaalılar zamanında Kabilenin ileri gelenlerinden Amr bin Luhay Mekke ve Kabe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep oldu. 5. yüzyılın ilk yarısında Hazreti Peygamber'in 5. kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab liderliğindeki Kureyş kabilesi buzağlılara karşı mücadele ederek Mekke yönetimini ele geçirdi. Böylece Büyük şeref ve saygınlık ifade eden Kâbe hizmetleri de Kureyş'e geçmiş oldu. Kusay Mekke civarında dağınık halde yaşayan Kureyş kollarını birleştirerek Kâbe çevresinde yerleştirdi. Ayrıca gerekli düzenlemeler yaparak Darun Nedve, Mekke idaresi, kıyade, başkomandanlık, liva, sancaktarlık, hicabe, Kâbe'nin bakımı kapısının ve anahtarlarının muhafazası, sikaye, hacılara su temini ve rifade, hacıları ağırlama hizmetlerini elinde topladı. Onun yaptırdığı darünned ve önemli meselelerin görüşülüp karara bağlandığı ve çeşitli törenlerin düzenlendiği bir toplantı yeri olarak İslam dönemine kadar devam etti. Kusaydan sonra Mekke idaresi ve kabe hizmetleri, onun çocukları ve torunları tarafından sürdürüldü. Kusay'ın torunu ve Hazreti Peygamber'in üçüncü kuşaktan dedesi Haşim bin Abdülmenaf, gerek Mekke'ye gelen hacıların, gerekse Kureyş kabilesinin yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak için çalıştı. Cömertliğiyle tanınan Haşim'le kardeşleri Muttalip, Abdüşşems ve Nefel Bizans, Yemen, Habeşistan ve İran devletlerinin nezdinde ticaret antlaşmaları yaptılar. Ayrıca ticaret güzergahı üzerindeki kabilelerle saldırmazlık antlaşmaları imzaladılar. Böylece Mekke ticareti, milletler arası bir mahiyet kazandı. Kureyşliler, gerek antlaşmalar, gerekse Kabe hizmetlerini yürütmenin vermiş olduğu itibar sayesinde, emniyet içerisinde, kışın Yemen'e ve Habeşistan'a, yazın Suriye ve Anadolu'ya kadar ticari amaçlı yolculuklar yapmaya başladılar. Haşim ticaret için Suriye'ye giderken bir süre kaldığı Yesrib'de Neccar oğullarından Amr bin Zeyd'in kızı Selma ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip dünyaya geldi. Haşim seyahati esnasında Filistin'deki Gazze'de öldü, ve oraya defnedildi. Abdülmuttalip, sekiz yaşına kadar Medine'de kaldıktan sonra, amcası Muttalip tarafından Mekke'ye getirildi. Abdülmuttalip'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda kabile reisliği görevini ona devretti. Abdülmuttalip, gördüğü bir rüya üzerine, cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini bularak yeniden açtı. Hacılara yiyecek ve su temini görevlerini üstlendi. İslam öncesinde Mekke, coğrafi konumu yanında dini ve ticari bir merkez olmasından dolayı, Bizans, Sasani ve Habeşistan gibi dönemin devletlerinin dikkatini çekmiştir. Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe, Arapların Kabe'yi ziyaretlerini engellemek üzere Sana'da bir kilise yaptırmış, ancak amacına ulaşamayınca Kâbe'yi yıkmaya karar vermiş, şehri zapt ederek dini merkez olma özelliğini ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planlamıştı. Ebrehe ordusuyla birlikte Mekke yakınlarına kadar gelip konakladı. Bu sırada Kureyş'in Haşimoğulları kolunun reisi olan Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüştü, ve Allah'ın evi olarak bilinen Kabe'yi sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlattı. Kabe'yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe hücum emri verdi. Ancak ordusunun önünde bulunan fil, Kabe'ye doğru asla hareket etmediği gibi ordusu da Fil Suresi'nde belirtildiğine göre Allah tarafından gönderilen kuş sürülerinin attığı küçücük taşlarla helak oldu. Bu olaya fil vakası, meydana geldiği yıla da fil yılı adı verilmiştir. Ebrehe'nin girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Arapların Kâbe'ye ve hac ibadetine daha önce görülmemiş derecede değer vermeye başlamalarına yol açtı, Mekke ve Kureyş'in itibarı arttı. Mekke, Hicaz bölgesinin üç önemli şehrinin başında geliyordu. Güneyde Yemen'e, Kuzeyde Akdeniz'e, Doğu'da Basra Körfezi'ne, Batı'da Kızıldeniz Limanı Cidde'ye ve Afrika istikametine giden yolların kesişme noktasında bulunan Mekke, ekonomik açıdan çok elverişli bir mevkide yer almaktaydı. Öte yandan, Kâbe dolayısıyla şehir, Arabistan'ın dini merkeziydi. Yılın belirli aylarında, Arabistan'ın her tarafından Kâbe'yi ziyarete gelen insanlar, şehrin ticari faaliyetlerine canlılık kazandırır, panayırlar kurulur ve şiir yarışmaları yapılırdı. Coğrafi şartlar yüzünden tarıma elverişli olmayan Mekke'de, ekonomik hayatın temelini ticaret oluşturmaktaydı. Mekke'de, Arabistan Yarımadası'nın genelinde olduğu gibi putperestlik hakimdi. Kâbe ve çevresinde sayıları 360'a ulaşan putların en büyüğü Hübel olup, bu Kureyş'in en önemli putuydu. Bunların dışında evlerin çoğunda da put vardı. Araplar, gökleri ve yeri yaratan, idare eden en yüce Tanrı olarak Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte, kendilerini Allah'a yaklaştıracağı ve O'nun katında şefaatçi olacağı düşüncesiyle putlara tapıyorlardı. Böylece, sadece Allah'a kulluğu öngören tevhid inancından saparak, Allah'a ortak koşmak suretiyle şirke düşmüş oluyorlardı. Öte yandan Mekke'de, sayıları az olmakla birlikte Hazreti İbrahim'den gelen tevhid inancına sahip hanifler de bulunuyordu. Peygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...